Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Masal Harika, evet. neredeyiz? <gülüyor> Hangi senede ve neredeyiz? Bu ee, şarkıyı ben 1984'te Almanya'da e, bir işgal evinde yaşıyordum. Bezetsi diyorlar. E o Yeşil Hareket'in de yeni başladığı zamanda orada yaşayan Alman arkadaşlar, işte çevreci aktivist, onlar iklim değişikliğinden bahsediyorlardı. Bir gün belki Amsterdam sular altında kalacak işte buzullar eriyecek filan. Çok etkilenmiştim. İlk defa duyuyordum bu mevzuları 84 yılında ben oturup bu şarkıyı yazdım o zaman. Belki de hani bu konuda ilk Türkçe şarkılardan biridir. Zaten işte sözlerde de var. 1999 belki biz pazar sabahı Amsterdam sular altında diye. 1984. Çok Evet. Ben erken 84'te yazıyormuş. Evet. Ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, Harika konu efendim. Konu şimdi buydu yani bu konularla ilgili. <gülüyor> Çok çok teşekkürler. Sevgili konuğumuz Taner Öngür'le beraberiz. Bizi Heybelada'da evinde ağırladı harika bir müzik bize bir de başlangıç olarak <gülüyor> girişimiz harikaydı gerçekten. Ee, seni anlatmaya kalkarsan program süresi yetmeyecek. <gülüyor> kusas geçeletlim ama yani, lütfen boşluğumu sağ sol. Ha o, o sorularından biri gelecek ama bu evet. gençliğin sırrı neyidir diye. <gülüyor> o ayrı. Evet. Peki 1967 e, yılının e, yıl, yılında kurulan ve 70'li yılların sonlarına kadar e, varlığını sürdüren e, Moğolların Efsane basçıssın. Hala da devam ediyor. Evet mola ama de. bir hani mola bağırdı ya ar tabii, arada tabii, bir bölüme evet. yani, e, evet, yani. Evet evet. Uzun zamandır peşindeydik Taner. Bizi kabul ettiğin için <gülüyor> teşekkür ederiz. <gülüyor> ben teşekkür ederim. Yeni bir konser e, sürecim vardı. Onu bitirdin. Evet. Bu arayı yakaladık. Bir sonraki e, ne kadar e, artık bizi konuk evet. etmiş oldu böylece. E, tekrar hoş geldin programımıza. Hoş bulduk. Dünya Mirası Adalar programını dinlemektesiniz diyelim sevgili dinleyicilerimize de. Ben de programcılardan Derya Tolgay. Ben de bir 6 senelik Heybeli Adalı olarak. Ve çok iyi bir açık radyo dinleyicisin evet, biliyorum. Tabii. Açık dergiyi kaçırmıyorsun onu da biliyorum söyledin. Evet daha önce program da hazır, hazırlayıp yapmıştık. Bir şeyde Hı. Barışarak sürecinde Seçkin Erdi ile birlikte. Kadife Çekiç, Mavi Duman diye bir müzik programı işte eski alternatif festivaller filan festival konusuyla ilgiliydi genellikle. E, Açıkça da bizim şeyimiz gibi işte evimiz gibi bir şekilde her zaman sabahları dünyanın gerçeklerini öğrenerek <gülüyor> Ömer Madra'dan e, evet. duyarak... E, evet. hmm. Şey, e, gerçi herkes biliyor ama yine de ben e, burada bahsedeyim müzik hayatına 16 yaşında başladım. 14-15 Evet. Aydınlardı. Ve şey Volkanlar isimli bir grup. Evet. E, ve 80'lere geldiğimizde de sen Almanya yollarını tutmuş orada yaşamaya başlamış ve e, çalışmalarını da orada. Gecikmiş evet, askerliğimi bitirip çünkü Hı -hı. Türkiye 70'lerin sonuna doğru artık dayanılmayacak bir noktaya gelmişti işte bir gün annemi ziyarete gidiyordum Fatih'te bir arabadan makineli tüfekle ateş açılıyor kaçanlar artık insanlar kadınlar yere yatıyorlar filan hemen askerlik şubesine askere gitmemek kararındaydım <gülüyor> o sırada 8 sene geç olarak dedim en, en emin yer orası <gülüyor> ben oraya gideyim Diyarbakır Silvan'da bandoda 18 ay askerliğimi yaptıktan sonra Almanya'ya arkadaşlarla gittik Yediş çok gidiş, 10 sene kaldım evet, orada. Sonra 93'te 80 darbesi olunca tabii evet. dönüyorsun ama evet. geri dönüşte çok şaşalı galiba değil mi? Bir Cemal Reşit Rey konser evet, salığında muazzam Hemen bir... Hemen olmadı ben FETE stüdyosunda, Turgut Berkes, Fuat Güner'in <gülüyor> stüdyosunda döndükten sonra bir süre Tom masterlik yaptım. Orada bir, bir, bir gün bir Leman dergisinde bir şey gördüm. Moğollar yeniden birleşsinler, konser versinler diye Kaan Ertem'in rahmetli bir şeyi çizer köşesinde. Sonra aradık plan, gelen 5000'e yakın mektubu bize verdi ve biz de oturduk, yeniden karar verdik. Grubu yeniden kurduk ve o zamandan bu yana devam ediyor yine Moğollar. Ama onun dışında benim solo çalışmalarım da var çeşitli şeyler. Özellikle bu Heybelada da o yoğunlaştı. Evet, çok mümkün oluyor burada ee, rahat çalışıyoruz. Belki insan. dinleyicilerimiz göremiyor ama e, evet. bana izin verdim fotoğraflayacağım da evet. <gülüyor> çok müstesna bir e, evdeyiz şu anda. Evet. Her bir Olabilir obje ruhu var canlı sanki burada <gülüyor> bize evet. bir şeyler anlatıyor. Küçük minimal yeterli, evet. şey abartılı değil. <gülüyor> evet e, efendim sahibi gibi müstesna ama şimdi e, çok. Um, Gerçekten özel bir insansın çünkü bir adıllık denilen bir yaşam şeklin var. Yani hem sana sormak istiyorum bu adalık nedir? Ada yaşamı sen sen sence senin adan nedir? Ve e, benim, bildiğim kadarıyla tanıdığım en az karbon ayak izi bırakan insanlardan birisin. hala kendimden utandığım oluyor. Halledemediğim çok konu var gerçekten. Bir ara oturdum bayağı uğraştım hani çamaşır yıkanıyor makine. Ben bunu nasıl bak, bir baktım şey var öyle tasarımlar var bisiklette e, çamaşır makinesinin dönen şeyini bağlamış pedal çevirerek <gülüyor> böyle ilginç tasarımlar Zihni ya. sinir projeler Tabii tabii <gülüyor> yani onlar çok ilgimi çekti çok uğraştım ama işte e, çok yapamadım açıkçası işte bir güneş panelim var bahçede. Onu da bilgisayarı çalıştırıp onun da işte müzik kayıtlarını o şekilde yapıyorum. En Anfiyi bağlayabiliyorsun. Anfili pek olmuyor. Olmuyor ama gördüğüm ışık şu anda tabii, onun tabii. şeysiyle. Bilgisayarın şu anda tamamen bu enerjiyi kullanıyorsun. Evet, işte, Kaç senesinden beri kullanıyorsun bunu? Ben onu 2010'da aldım. Hmm. Ee, şeyde Mersin'de öyle bir Soli diye bir antik şehirle ilgili bir festival vardı. Orada... Küçük bir fuar gibi bir yerde. Onu satan bir arkadaşla tanıştık. O bana Bu, uygun bir fiyatı. Bir panel, işte bir akü, şarj regületörü falan verdi. Yıllardır yanımda taşırım ben onu. Her zaman da işe yarıyor yani. Tabii ki işte biraz bütçe olsa o büyütülüp dama falan da konularak tüm elektriği de sağlanabilir. Aslında çok son yıllarda yaygınlaştı. Çok insan farkına vardı bunun. Bir de şey var malum çift taraflı saat e, olanağı var. Hani e, şebekeye rica ediyorsunuz çift taraflı saat e, elektrik saati değiştiriliyor. Yani siz evde olmadığınız zamanda o üreten şey şebekeye gidiyor. O Oradan fatura yerine e, az da olsa bir şey geliyor. Çek geliyor yani para geliyor. Yani ödeyeceğine sen tabii, yokken tabii. evde bu kumbaraya birikiyor. Tabii ya yani. işte o Başka harcıyorsanız onu telafi ediyor falan hmm. hep bir faydası var yani sonuçta güneş enerjisi bedava yani bir şekilde ee, ama son yıllarda çok yaygınlaşıyor biz 2009'da Serap Yağız'la Güneş Şarkıları diye bir albüm yapmıştık hmm. ve sebebi de albümün şeydi ikinci Türkiye Güneş Enerjisi teknolojileri fuarına katılabilmek için. <gülüyor> Çok hoş. <hoşmuş>. Böyle <gülüyor> bir projem yoktu. Fuar şeyini görünce yetkililerini arayıp dedim ben de böyle bir albüm yapıyorum. Hiç daha başlamamıştım bile ama. Evet. Harika dediler. Ben sonra başladım. Şiirler buldum. Güneş temalı onları besledik. Yani kayıtları yaptık. Sonra da fuarın açılışında da konser verdik ve Güneş Enerjisi ile beslenen bir sahnede. Aha işte o, o yıllarda çok uğraştım hani müzik sektöründe kültür sanat hmm. şeyinde çok enerji tüketiliyor sahne ışıkları ses sistemleri herkese anlat. Hatta yüklenmeden işte ampliyatör filan değil mi? Evet Böyle başlı... herkese anlatmaya çalışıyorum ama şey tabii o yani büyük festivallerde filan çok büyük miktarda elektrik tüketiliyor hmm. Kil 10 kilovatlarla şey diyor ama biz orada fuarda mesela 2 kilovatlık bir sistem kuruldu Hı. ve bize bol bol yetti yani. O da şöyle hesaplıyorum ben eskiden ses sistemlerinin bir prensibi vardı. Bir kişi bir seyirci bir watt anlamına. Evet. Yani 2000 kişi varsa 2000 wattlık bir Hı. sistemle güneş enerjisi kurulabilir ama 10 kilovatlık işte 50 kilovatlık bir şeyi kurmak büyük sahneleri beslemek biraz zordu. ama şey değil. Nasıl anlatayım? Mümkün yani. Mümkün. Bu da mümkün ve bu dünyada yapılıyor böyle şeyler. Amerika'da, Avrupa'da çok var böyle festivaller. İşte çok istedim burada da güneş enerjisiyle beslenen bir ses sahne sistemi olan bir festival gerçekleştirebilmek ama benim gücüm yetmiyor. Şirketlere söyledim Hı. Peki ilgilenmediler falan. Belki bu radyoda yaptığımız evet, programdan da şeydir. bir yerlere gider mi Böyle bir şeyleri düşünecek. Ve i̇yi olur duyarlarsa, desteklerlerse öyle bir hayalim evet. var. Hala şey değil, büyük festival değil de daha az seyireceğim. 100-150 kişi Hı -hı. kasaba meydanlarında, Hı -hı. şurada, burada hem konser verip hem de bir stand açıp işte güneş enerjisinden nasıl yararlanabilecekleri bunları anlatmak çünkü Güneş enerjisi aynı zamanda bireysel enerji sistemlerini kurabilmeyi sağlıyor. Çok esnek bir şey. Yani işte illa bir şebekeye bağlı olmanız gerekmiyor. Bir balkona koyuyorsunuz, işte dama biraz şey yapıyorsunuz veya bir tekne, işte bir ne bileyim köy evi falan filan. Bu tip şeylere müsait bir sistem olduğu için kişiler istediği zaman bunu kurabiliyorlar. Yani illa şirket filan olması lazım. Bir de bu otonomluk benim için harika bir şey anlayış olarak şirketlere ve e, devlete hoşçakal seninle iş kimi koparıyorum ben tek başıma yaşıyorum. Ondan yaşım. mı bu kadar gelişmiyor gerçekten ondan mı bu kadar Aslında bireysel özgürlük adına çok önemli Değil bir mi? enerji şeyi, evet. e, biçimi üretme biçimi e, e, benim ütopik dünyam için harika bir çözüm <gülüyor> Ve demin bahsettiğin e, fuar ve şeyle ilgili bir albüm yaptık, parça yaptık dedin. Onu bize e, acaba evet, evet. çalmamız için anons eder misin o parçayı Tabii, çalsak? İşte Serap Yavuz'la Ayko Cepkin, düet olarak söylüyorlar. Hı -hı. İbrahim Coşar'ın sözleri benim bestem. E, hoş geldin güneş. Şimdi dinliyoruz o evet. zaman onu. Çok teşekkürler. Şimdi efendim en heyecanlı yere geldik. Gençlik sırrını öğreneceğiz. <gülüyor> <Evet. gülüyor> Valla işte 49 dağımlıyım. Ee, 72 herhalde sayamıyorum artık. Ama işte gençlik sırrı değil. Genç değilim tabii ama çok şükür hala elim ayağım tutuyor. Müzik yapabiliyorum. Kafam çalışıyor. Sağlığım yerinde. Enerji. Evet yani genç sayılırım. Üretim açıdan. devamlı. Evet. Ee, işte 13-14 yaşında müziğe başladım. Şehzadebaşı Kulüp Sineması'nda grubumuzla her gün filmlerden önce çalıyorduk. Öyle çocukça bir eğlence biçiminde yürüdü ve o günden bugüne hep öyle gitti. Yani belki onun bir etkisi var. Hep e, sevdiğim işi yapıyorum. E, heyecanını hiç kaybetmiyorum. Hep bir şey üretmek, onun... E, Ortaya çıkarmak, seyirciyle buluşturmak falan filan. Bunlar herhalde... Adada olmak sana nasıl katkı yani sağlıyor? Yani 2015 yazında taşındım. O bana çok iyi geldi yani. Buranın havası bir kere muhteşem yani o açıdan. Bir de ev de ona müsait. Hep kış bile olsa kapı açık, yarı bahçede yaşar gibiyim. Evet. Ee, Hebeli Adanın havası meşhur eski sanatoryum dolayısıyla. Evet. E biraz tırmanıyoruz esasında senin evine gelirken tabi evet. haliyle çok güzel manzarası tabi tabi e, ama sen yürümeyi e, şeyin var mı A, araban var mı yok hayır <gülüyor> ben yürümeyi seven bir insanım yani ee, şeyin yok e, yasa dışı araban yok yok yok <gülüyor> Peki. Yani, üstelik artık sana e, serbest de alabilirsin yok hayır ben e, yürümeyi seviyorum gerçekten onu da söylüyorum herkese Formülün bu diyorsun, gençlik formülüm. unutmayın. Evet, ayak diye bir şey var. Biz Moğollarla yüksek havaya gitmiştik bir konsere. Orada Barış diye bir çocuk vardı bize yardım etmeye çalışıyor, Hı -hı. aletleri taşırken falan. E, bir arkadaş soruyor, Barış okula gidiyor musun? Eee, gidiyor. Nasıl gidiyorsun? Eee, ayakla. <gülüyor> diye. İşte çok basit. Ayak, ayak diye bir şey var ve <gülüyor> gidiyor. Daha yeni konserim vardı <gülüyor> ve geldin e, vapurdan. Elinde ağır gitarım var. Evet. E, ne yapıyorsun? E, biraz zorlanarak yokuşu çıkıyorum ama bir süre sonra nefesim açılmaya başlıyor. O, onu fark ediyor insan. Biraz <gülüyor> şey hareket edince açılıyor yani. Her bütün adalılara tavsiye ederim o saçma sapan. Herkesin evinde 2-3 tane var bazen ailelerde. Genç aileler üstelik. E, okula nasıl gideceğiz? Çocuğu nasıl gideceğiz? Sene, 4-5 sene önce nasıl gidiyordunuz? Üstelik adada, adalarda her yer yürüme mesafesi evet. neredeyse. Evet. Yani. Bir de şey yani Heybeli adadım. Mesela 4.6 kilometre bütün şeysi yani. etrafı ve yarısı da orman diye düşünürsen evet. demek ki 2 kilometrelik bir yerden bahsediyoruz. Bazen 2 ee... haftada bir. Tam yürüyüş evet. yapıyorum iki buçuk üç saat. Evet. Ve üstelik saat belediye güzel. servis de veriyor ve de ücretsiz yani başka evet. hiçbir ilçede ücretsiz mesela yok. Yani ama Bu, çok, bu başka evet. amaçlı tabii, tabii ki rantın getirdiği yasa dışı taksicilik yapmaktan. De şey de şey. var yani o yasa onlar ayrı bir konu da evet. onun dışında işte aileler şeyler de çılgın şehir hayatındaki alışkanlıklarını <Gülüyor> bu şekilde sürdürmeye çalışıyorlar. <Gülüyor> bakkala giderken bile bir araç ille bir araç lazım. Evet. Yani bu saçma bir şey. Ayaklarınızı hatırlayın <gülüyor> diye. Böyle bir şey var ya. Twitter'da, Facebook'ta Tabii. Moğollar diye resmi sitesi var. Benim e, Taner Öngür diye YouTube kanalım var ki orada hani özellikle işte barışarak da 6 sene gönüllü olarak çalışmıştım. Barışarak hikayesinin hiçbir yerde bulamayacakları videoları da var. insanların. E, çeşitli şeyler var. Benim işte yaptığım albümlerdeki şarkılar yani hepsi var oralarda. Evet son bana demin gösterdiğin hatta söyleyeyim burada Evet. hediye ettiğin. <gülüyor> çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok anlamlı. Ondan biraz bahseder misin? Şimdi tabii ben 2015'te buraya geldiğimden beri evde, ev aynı zamanda küçük bir stüdyo gibi işte davul takımı, amfiler, <gülüyor> gitar filan. Gerektiği zaman bahçeye de kurup kayıt yapıyoruz. Çok yakında zaten. Kayıt yapıyorum burada. Beş senede beş plak çıkardık ama bağımsız olarak hiçbir plak şirketi. Harika. Tantana Records diye bir arkadaşla birlikte yaptık. Ee, işte elektrik gramofon vardı, e, eski 30'lu lı yılların kayıp <gülüyor> şarkıları. Sonra e, Sayko Ana diye 2019'da o psikodelize edilmiş türküler evet. diye kayıp böyle komik sözlü türküler. Evet. Sonra 2019'da bu elimde tuttuğum da bu da... <gülüyor> e, Gökhan Akçuro olsun. Bir de şarkıların konularıyla ilgili küçük bir tabloid gazete yaptık. İçinde ya çok güzel bunların fotoğraflarını bu, ben paylaşacağım. Bu albümde çok ilginç hikayeler var. Eski Trak gemisi var mesela 30'larda hmm. alınmış, Atatürk tarafından alınmış hmm. bir gemi. Ee, şey, Topane Mudanya Seferleri yapılıyor. Yapıyor. O geminin batış hikayesi onunla ilgili bir şarkı var onu yaptık. Kapak harika zaten şu anda. Evet, Nefis, siyah, bu, beyaz bir. Vapur'un arkası. <gülüyor> evet, değil mi? İstanbul. Kara, Karaköy Limanı'ndan bakış evet. sanırım. Evet. E, tabii bu akşam gazetesiydi. Gazete okuyan bir adam ama <gülüyor> onu biz Sada'ya <gülüyor> <da yaptık. gülüyor> çok güzel bir fotoğraf. Ee, şey, Tel Gezer, Rıfat, Rıfat e, Tel Gezer'in, Tel Rıfat Tel Gezer'in hikayesini bir şarkı yaptık. Çünkü bizim Heybeli adlı yazar Necat abimiz, Necat Gülen'in bir kitabında Son Uskum isimli kitabında. Ondan bahsediyordu çocukluğunda. Çünkü Rıfat Telgezer çadırıyla işte bu şovları Tel cambazdı ama Palyaço var, Hamiyet Yüce Ses var, işte Özcan evet. Tekgül dansöz var, İshayel, evet. Dünbüllü komedyenler falan. Büyükada'da hastanenin olduğu bölgede gösteri Hı. yaparmış bir ay boyunca. Şeyde de bildiğim kadarıyla Kuyum Mahallesi'nde, Eybeli o O hikayelerden beslenerek bir tel gezer şarkısı yaptım ama teatral bir şekilde. Hani girişte bir nakaratı var. Arkadan işte palyaço çıngırak sallıyor. İşte <gülüyor> dururlayın, beş kuruş kaçırmayın falan filan. <gülüyor> Yeterse vaktimiz bunu anlatıyor. çalabiliriz. Evet. Değil evet. mi belki? Böyle hikayelerden oluşan bir albüm. Ee, en son 2020'de enstrümantal bir albüm yaptık. Bir de en sonunda Serap Yazlı Üç Derdim Var diye Anadolu Rock klasiklerini <gülüyor> yaptım. Hepsi burada oldu yani. Evet. Ve bu müstesna sihirli odada. Şu anda orada. bu kış içinde iki ayrı albüm projesi var. Birisi Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Zaman Kırıntıları isimli. Hmm. Çok uzun bir şiiri. Onu işte art rock e, senfonik rock tarzında besteledim. Hmm. Bir yüzü olacak. Öbür yüzü de Nazım Hikmet'in Nereden Gelip Nereye Gidiyoruz. Hmm. Tam bu günleri anlatan bir şiir o da. O da uzun bir şarkı oldu. İşte bunlara hmm. çalışıyoruz. Böyle bir süre hmm. fikirler çok, çok güzel. O heyecanı güzel şey bunu, 16 yaşındaki heyecanı evet, şu anda evet. ben görüyorum. Önemli olan şey çok minimal bir ortamda minimal işte plak yapımı 250'şer evet. adet basıp. Bak bir de evet yani onu da biraz evet, açar mısın? Yani Çekoslovakya'da basıyoruz. 250 adet. Hı. İşte o kısa zamanda tükeniyor ama elde ettiğimiz gelirle bir sonraki albümü yapabiliyoruz. Böyle sürdürülebilir bir <gülüyor> Şey o yüzden benim için tabii bu harika bir şey. Minimal bir ortamda, evet. minimal bir şekilde kendi kafamdaki projeleri hayata geçirebiliyorum evet. ve böyle bir şey yaşıyorum. Ve şu anda elimizde tutabiliyoruz. Tabii tabii. Bu plak o açıdan Görüyoruz, çok önemli. Yani dijital bir, evet. ortamın çok dışında bir şey. <gülüyor> bu arada küçük bir ipucu da verelim. Arkada harika long play'leri var. Özellikle 1960 öncesi, önceleri öncesini koleksiyonlar. Çünkü onun sebebi de şu, dediğim gibi ben 60'lı yıllarda başladım müziğe, e, Beatles, Rolling Stones, o heyecandan. onları duyduk ve kendimizden öncekileri reddediyorduk bir <gülüyor> küstahça bir şekilde. Şimdi onu fark ettim, çok şey ıskalamışım, o daha önceki, bizden önceki kuşakların e, harika şeylerini yeniden keşfedip, onları yeniden tanıyorum. Öyle bir koleksiyonum var. Evet, her birinin kapağı da birbirinden evet, sanat eseri gibi farklı ve güzel, çok güzel basınlar, renkler. E, programımızın sonuna gelmişiz. Umarım evet. bu çalabiliriz. Artık stüdyoya bırakacağız bunu. Parça yine de anons edelim. Çalarlarsa mutlu oluruz. Evet, tel gezer diyelim. Asrı tamam. Sala albümünde. <gülüyor> ne olur çalın diyelim. <gülüyor> ee, bugün sevgili konuğumuz Taner Öngür ile beraberdik. Ee, çok teşekkür ediyorum Taner. Ben teşekkür ederim. Bize ağırladığın için. sohbet oldu. Ve olur. sevgili dinleyiciler bizi dinlediğiniz için. Hoşçakalın Adalar Eberize. Herkese sevgiler. Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Masal